Esselamu Aleyküm. İsmaila Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan İlmihal programından hepinize saygılar, selamlar efendim. Yine daimi konuğumuz, kıymetli Fatih Kalender hocamızla birlikte yaptığımız bu programda sizlerin göndermiş olduğu sorulara cevap verecek inşallah hocam. Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimize. Hamdü sen Allah razı olsun. Hocam çok sorular var. Tabii mükerrer olan tekrar edilmiş soruları. Tek olarak soruyoruz. Bu konuda da izleyici kardeşlerimiz, kardeşlerimizin istirhamına sığınıyoruz. Ee, çok fazla vakit kaybetmeden ben hemen sorulara başlamak istiyorum müsaadenizle. Hocam namazla alakalı bir soru var. Namaz kılarken sünnet ile farz arasında yer değiştirmenin hükmü nedir? Diye bir soru var hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bununla alakalı Abdurrazak'ın Musannef'inde rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Abdurrahman bin Samit radıyallahu te'ala an tarafından rivayet ediliyor. Efendimiz aleyhissalatu ve sellem buyuruyor. Kişi farz namazı kıldıktan sonra şayet nafile namaz kılmak istediğinde ya az bir şey öne çıksın veya geri çıksın veya sağına veyahut da sol tarafına meylesin ki bu hadis şeriften de istilal ederek aa, fıkıh kitaplarımızda namaz kılan kişinin namazı bitirdikten sonra farzı bitirdikten sonra eğer nafile bir namaz kılma durumu varsa veya sünnet varsa namazına kabinde ki bu özellikle vurgulanıyor sabah namazında böyle bir şey yok Zikin namazında böyle bir şey yok. Çünkü orada farzı kıldığı mekanda kişinin dua etmesi, zikirleri ve tesbihatı orada yapması sünnettir. Ama orada öğle kalmadan. namazı gibi veyahut da işte akşam namazı veya yatsı namazı ise böyle bir durumda kişinin yer değiştirilmesinin sünnet ve müstahap olduğundan bahsediliyor. Evet. Ki bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz önce bahsettiğimiz gibi Abdurrazak'ın Musannifinde rivayet edilen hadis-i şerifinden istidlal ediliyor. Tabii buna birçok gerekçe söyleniyor. E bu gerekçelerden bir tanesi işte farzın rütbesinin, sünnetin rütbesine nispetle daha üstün olması, bu vesileyle aynı mekanını paylaşmamaları, i̇şte mekanların şahitliklerini arttırmak. Çünkü netice itibariyle ibadet ettiğimiz her bir mekan yarın ahirette bizim lehimize şahitlik edecektir. Tıpkı günah işlemiş olduğumuz mekanların bizim aleyhimize şahitlik etmesi gibi bu şekilde de şahit şahitlik edecek olan mekanların arttırabilme adına olduğu da söyleniyor. Ama mutlak mutlaktır. Efendimiz gerek az bir şey dahi olsa sağına soluna önüne veya arkaya gideceği bir şekilde mekanını değiştirilmesinden bahsediyor ki bizim İlmahal kitaplarımıza bile girmiş olan bir meseledir. Dolayısıyla bunun yapılması sünnet olarak beyan edilmiştir. Allah razı olsun hocam. Yine namazla alakalı camide tek başına farz veya sünnet e, namaz kılmaya başladım. Ve başladıktan sonra e, cemaatle namaz kıldığını duydum. Nasıl hareket etmeliyim diyor hocam. Yani bozuk namazı... E... Tabi sualde farz veya sünnet derken sanki her ikisi de müsavi gibi algılanıyor. Oysa bu meselede kılmış olduğu namazın farz veya sünnet olması durumunda farklılık olacaktır. Hmm. El-Merginani el, el hidaye isimli eserinde Babu ı i̇drak babında, yani farz namazı idrak edebilme ile alakalı olan meseleleri toplayan babda bu konuyu birinci sırada yer vermiş ve şöyle beyan etmiştir. Kişi örneğin farz namaz kılıyor ve farz namaz kılarken de o esnada aynı namaz için kamet getirildiğini duysa nasıl bir hareket sergilemelidir? Bu kimse eğer Birinci rekatı daha henüz secde ile kayıtlamamışsa, yani secdeye daha henüz varmamışsa bu kimsenin namazı kat eder diyor. Yani selam verir ve namazdan çıkar ve derhal imam efendiye iktida eder uyar ve böylece namazını kılar. Ee, peki burada namazı bozmak vardır. Yani bu bir sıkıntı mıdır? Deniyor ki burada ikmaldir. Yani aynı namazı daha kamil bir şekilde kılabilmeyle alakalı olduğu için namazı bozmasında bir mahsur lazım gelmez. Evet. Ama eğer birinci rekatın secdesini yapmışsa bu durumda namazı bozma hakkı yoktur. Ne yapacaktır? Ona bir rekat daha katacak. Eğer tabii kıldığı namaz sabah namazı değilse. İyi, Çünkü sabah namazıysa zaten bir rekat daha kattı mı bitiyor. Ee, öğle namazı gibi veya yassı namazı gibi bir namazsa ona bir rekat daha katar. Akşam namazı da olabilir. Böylece iki rekatla selam verir ve o namaz nafile olur. Evet. Ve daha sonradan kalkar imam efendiye iktida eder ve böylece yine kıldığı namaz ilk kıldığı nafile ikinci olarak kıldığı namaz farz namaz olacaktır. Ama bu dediğimiz gibi kıldığı namaz yani başladığı namaz farz ise. Farz ise dedik, Peki evet. başladığı namaz nafile ise sünnet bir namazsa örneğin camiye gittiniz öğle namazı ezan okunmuştu Siz sünnete durdunuz bu esnada müezzin efendi kamet getirmeye başladı. Bu durumda nasıl bir hareket sergilemelidir? Burada gerek birinci rekatı secde ile kayıtlamış olsun veya olmasın, namaza bir kere başlamışsa her halükarda iki rekatı tamamlamakla mükelleftir deniyor. Evet. Peki farzda olsaydı birinci rekatı secde ile kayıtlamamışsa, yani birinci rekatın secdesini yapmamışsa namazı bozar. Evet. Ama nafile ise bozmaz. Niye? Çünkü kıldığı namazı bozması e, onu ikmal için değil, başka bir namaza geçmek için olacaktır. Farklı bir namazdır. Farklı bir namazdır. Ama birinci mesele değilse aynı namazın daha kamil bir şekilde eda edebilmek için olduğundan böyle bir fark gözetilmiştir kaynaklarımızda. Evet. O yüzden e, kıldığı namaz sünnetse, nafile bir namazsa onu her halükarda iki rekata tamamlar, iki rekat bittikten sonra selam verir, ve nafile olarak zaten bakidir. Ondan sonra farza iktida eder. Bu şekilde namazına devam eder. Ancak bazı rivayetlerde onu dörde tamamlar şeklinde de ifadeler vardır. Ama daha fazla tercih edilen iki rekata kadar kılıp iki rekatta namazını kesmesi. Peki üçüncü rekata kalkmışsa artık yapılacak bir şey yoktur. Onu dörde tamamlar ve yetiştirebildiği noktada da farza imama uyarak Kaldığı yerden de daha sonradan imam selam verdikten sonra namazına devam edecektir. Dolayısıyla yani sualde işte gerek farz olsun gerek nafile olsun şeklinde bir ifade var. Evet. Ama bu ikisi arasında hukuksal anlamda fark vardır. Nafile namaz kılıyorsa durum farklıdır. Farz namaz kılıyorsa durum farklı olacaktır. Hocam bazen de şununla karşılaşıyoruz. E, diyelim ölen namazının farzı için kahmet getiriliyor. Ama bir kardeşimiz biraz sünnetleri ağır kıldığından e, hala teşeütte oturup tayyatı okuyup sallibarik uğraşırken o an cemaat imam namaza durmuş oluyor. O an o kardeşimiz e, ta'yat okuyup selam vermesi mi iyidir yoksa sonuna kadar beklesin cemaate sonradan mı yetişsin? Yok, cemaate sonradan yetişmesin imkan nispetince iftitah tekbirini yakalamaya gayret etsin. Evet. Bunun için farz olan miktarı yerine getirdikten sonra kesalli barik okuması da aslında çok uzun da değildir. Evet. Ee, kısa bir şekilde de bunu yaparak e, namazına selam verir ve derhal e, imama iktida edebilir. Bir an önce. Özellikle imamın... rekat kaçıracaksa bu iş doğru değildir zaten. Orada farz ile iktifa etmesi gerekecek. Allah razı olsun hocam. Hocam mehirle alakalı bir soru var. Kardeşimiz şu şekilde sormuş. Eşimden önce veya sonra ölürsem bu mehir işi ne olacak hocam diyor. Yani biraz da mehir herhalde yüksek gibi evet. bir his var hocam yazısından anlaşılan. Şimdi mehir nikah akdinin sonucudur. Şartı değildir. Evet. Şöyle söyleyeyim. Nikah akdi yapıldığında yani taraflar bir araya gelip de irade beyanında bulunarak icap ve kabul yoluyla nikah akdini kıydıklarında velev ki mehir telaffuz edilmemiş olsa bile hattı zatında mehir inkar edilmiş olsa da yani mehirsiz olarak biz seni eş olarak kabul ediyorum, işte seni koca olarak kabul ediyorum şeklinde nikah akdi kıyılmış olsa bile mehir yine gerekli olacaktır. Dolayısıyla mehir akdin gereğidir, sonucudur. E, şart koşulup koşulmaması sadece miktarının tespitiyle alakalıdır. Mehirin e, gerekliliğiyle alakalı değil. Evet. He, mehir gerekli oldu, konuşuldu. Daha sonradan kadın hakkından feragat ederek mehirini kocasına bağışladı. Veyahut da aldıktan sonra onu bizatihi eline vererek hibede bulundu. Bu ayrı bir konu. O zaten mehir alacağını almış veya bundan feragat etmiş olur. Ama böyle bir işlem yapılmadıkça koca borçlu kadında alacaklı bir durumdadır halkımızın arasında şöyle bir anlayış vardır. Yani mehir ne zaman gerekli olur? Boşandığı zaman mehir gerekli olur. Boşanmaması durumunda karı-kocalık ilişkisi devam ettiği müddetçe adamın mehir verme zorunluluğu yoktur şeklinde bir algı var. Oysa bu bir yanlışlılıktır. Çünkü mehir e, nikah kıyıldıktan sonra ve kadın kendisini kocasına teslim ettikten sonra kadının hakkı olarak erkeğin zimmetine yerleşmiş bir borçtur. Evet. Ve kadın için bu bir alacaktır. Böyle bir durumda eğer Erkek vefat edecek olsa e, ne yapılması gerekiyor? Öncelikle erkeğin bıraktığı mal ki buna fıkıh dilinde tereke deniyor. Tekvim ve tecisatı yapılır. Geriye kalan malından borçları çıkartılır. Hmm. Ve bu borçları içinde hanımına ödemekle mükellef olduğu mehirde vardır. Mehir de vardır evet. O çıkartılır. Geriye eğer bir şey kalıyor ise... Orada da vasiyeti varsa üçte birden vasiyeti yerine getirilir ve daha sonradan mirasçılara pay edilecektir. Yani görüldüğü gibi mehir alacağı adam için bir borç olarak kabul edilir. Evet. Bunun tersini de düşünebiliriz. Kadın mehirini almadan ölecek olsa bıraktığı malı tereke denir, alacaklı oldukları da oraya katılacaktır. Hmm. O alacaklarından bir tanesi nedir? Mehir. Kocasından mehir alacağıdır. Evet. Dolayısıyla onu da oraya alacak, katılacaktır. Ve mirasçıları konusunda mirasçılara e, ne kadar hisse düşüyor ise bu manada onlara pay edilecektir. Dolayısıyla bu bir borçtur. Yani kişinin ölmesiyle bu borç iptal olmaz, kalkmaz. Sadece alacaklı olan kimsenin hür iradesiyle bundan feragat etmesi ama tekrar ettikten sonra, yerleştikten sonra, yani diyelim ki nikah akdinden önce kadın desek ya ben mehir istemiyorum hmm. veya nikah akdi anında ben mehir istemeyerek seni koca olarak kabul ediyorum şeklinde ifade kullansa da mehiri gerekecektir. Ama nikah akdi kıyıldı, mehir sabit oldu, erkeğin zimmetine borç olarak yerleşti, kadının alacak hanesine yazıldıktan sonra kadın bundan feragat edebilir, evet. istemiyorum diyebilir veya aldıktan sonra hediye de edebilir. edebilir. Bunlar ayrı bir konudur.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 Olur ya ticaret yapıyorsunuz, her daim kâr edeceksiniz diye bir kural yok. Zarar da edebilirsiniz. Bu zarar öncelikle kâra yansıtılacak. Yani örneklendirelim 10 lira vermiştim. Siz 10 lirayla 2 lira kâr elde ettiniz. Sonra 1 lira 1 lira bölüştük. Evet. Sonra 10 lirayla tekrardan bir iş yaptınız ama 2 lira zarar ettiniz. O 2 lira zarar o önce dağıttığımız e, kârdan karşılanacak. Yani ben 1 lira aldığım kârı vereceğim. Sen de 1 lira aldığın kârı vereceksiniz. O zarar o şekilde karşılanacak.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 ''Kurumun elektriğini kullanıp çay yapmak, kahve yapmak, telefon şarj etmek gibi vesaire işleri yaparsak bu caiz olur mu? Kurumun izin vermiş olması yeterli midir hocam?'' diyor. Şüphesiz kamuya ait olan yerlerde kişinin çalışması durumunda e, kendi şahsi malındaki kullanımından daha titiz olmalıdır. Evet. E, i̇bn Abidin rahimullah bahseder. İşte abdestin mekruhları beyan edilirken suda israf etmek mekruhtur. Ancak o su vakfedilmiş bir su ise yani abdest için vakfedilmiş hazırlamış kamuya dair ise böyle bir suda israf etmek hususi şahıs suyunda israf etmekten daha şedittir, daha vebal yüksektir. Hmm. Tabi bunu genelleştirebiliriz. Kişinin evinde doğal gazında israfta bulunması, elektrikte israfta bulunması günahtır. Evet. Ama kamuya ait olan bir yerde israfta bulunması daha fazla günahtır. Evet. Yani bu bilinçte olmamız gerekir ve buna göre e, hareket etmemiz de gerekmektedir. Hmm. Şimdi sualde e, diyor ki buna izin var deniyor. Ama buna izin veren kimsenin izin verme liyakati var mı yok mu bunu bilmek gerekir. Yani buna dair yetkisi var mı? Yetkisi var. Yoksa senin başındaki amirin ya ben izin verdim diyor ama tüzükte onun izin verme yetkisi yok. Bu olmaz o zaman. Hmm. Burada gerçekten şuna bakmamız gerekir. Bu emsal kurumlarda çalışanların şahsi ihtiyaçlarının giderilmesi için oraya işte elektrik frizi konulmuşsa evet. işte oradan işte gerek çay için gerek telefonlarının şarjı gibi bir takım şeylerde ona böyle bir yetki verilmişse Onda bir mahsur lazım gelmez. Ama yok öyle bir yetki yok da kendisi elektrik çekiyor. Bir takım tesisatları döşüyor ve böylece e, şahsi ihtiyacını buradan gideriyor ise ve bunda da başındaki amirde müsamahalı davranıyor. Ama onun öyle bir yetkisi yok. Evet. Bu da biliniyorsa bu kesinlikle caiz olmaz bir haktır. Dediğimiz gibi kamuya dair olan bir haktır ki bundan şiddetle kaçınmak gerekir. O yüzden bu kardeşlerimize dememiz gereken tüzükte nelere dair kendilerine izin veriliyorsa onları yapsınlar, izin verilmeyen şeyleri yapmasınlar. Hocam bazen yolculuk esnasında karşılaşıyoruz. Gerek camilerde, mescitlerde olsun, gerekse farklı işte alışveriş merkezlerinde olsun, işte de, cep telefonunu şarj etmesi gerekiyor ve ona mukabilde bir para takdir edip kenara işte onun bedeli gibi Koyuluyor yardım hani bu evet. ben kullandım gibi bu gibi hallerde neler yapmak Şimdi lazım? şöyle bir şey eğer e, alışveriş merkezi gibi yani şahsa ait olan bir yerse adamın şahsi mülkünü kullanmış olacağından dolayı onun namına hayır hasanatta bulunmak doğru bir şey değil. Evet. Çünkü ben senin malını kullandım, senin iznin olmadan da onun bedenini başkasına veriyorum. Bu caiz olmayan bir eylemdir. Bizzati senden helallik almam gerekir veya onun bedenini sana ödemem gerekir. Evet. dolayısıyla alışveriş merkezleri gibi yerleri bu şekilde ayırmamız gerekir ama yok dediğiniz manada camiydi ki cami kamuya aittir devlet zaten buradan bir bedel de almıyor kamuyla alakalı ve sizin oradan illaki bu manada kullanmanız gerekiyor ise ee, yine mümkün mertebe kullanmamaya gayret Hiç edelim mümkün. ama varsayalım ki kullanmak gerekiyorsa onun bedenini fazlasıyla yine kamuya yönelecek bir şekilde vermek veya ameye dönecek bir yere vermek veya bir fakire o miktarı e, sadaka olarak vermek gerekir. Onun e, şahsımıza bir menfaat olarak dönmemesi noktasında titiz davranmamız gerekecektir. Tamam, hocam. Evet hocam e, benim burnumda kemer ve sağ tarafta hafif şişlik var bir eğrik var hocam demek ki. Bu durumun bana sağlık açısından herhangi bir zararı yok. Fakat beni psikolojik olarak çok etkiliyor. İnsanlara bu şekilde gözüktüğüm için utanma duygusuna kapılıyorum ve sokağa çıkamıyorum. Sürekli mutsuzluk hali var. Yaşantımı etkiler hale geldi bu durum. Bu konuda ne dersiniz? Diyor. Yaratılışı değiştirmeye dair olan her türlü eylem, İslam fıkhında caiz görünmeyen eylem olarak kabul edilmiş işte estetik ameliyatları gibi, evet. saç sakal ekimleri gibi vesaire, dövme gibi vesaire. Ancak e, onu değiştirmek değil de eski haline çevirmek. Yani diyelim ki kişi kaza etti, kazadan dolayı burnu kırıldı veyahut da vücudunda yanıklar oluştu. Ve o yanıkları giderebilmesi için de bir takım esnetik müdahaleler gerekiyor ise bu yaratılışı değiştirmek değil, yani ziyade etmek değil, belki mevcut olan eski haline çevirmeye yönelik ise bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Şimdi kardeşimizin sualinde e, da e, bir farklılık olduğundan bahsediyor. Tabi bu yöresel bir farklılıksa e, ben işte bunu sevmiyorum. Filancının burnu gibi olsun, falancının burnu gibi olsun bu esneteye girer, keyfi esnetiye girer ki buna fetva vermiyoruz. Ama yok, yaratılıştan kaynaklanmıyor eyahut yaratılıştan kaynaklanıyor ama yöresel olarak değil. Yani o kişi de gerçekten bir problemin, bir problem olarak gözükmüş ise bunu normal hale olması gerektiği şekle çevirmek e, ihtiyaca binen olması hasebiyle fıtratı tahir olarak görülmemiş, buna fetva verilmiştir. O yüzden bu ve bu emsal kardeşlerimize söylememiz gereken e, bundan öte başka bir şey değil. Yani keyfi bir uygulama yapacaksın yoksa onu eski haline çevirmeye dair. İşte kardeşimiz diyor ki ya bu bana e, zarar vermiyor. Ama psikolojimi bozuyor diyor. Sokağa, Sokağa çıkamıyorum gelmiş. diyor. İşte o zaman normal hale çevirmeye dair ise o zaman bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Ee, yine selamla başlayan bir kardeşimiz. Ee, evlenmeden önce kaşlarımı alıyordum hocam diyor. Sonra pişman oldum daha almadım. Ama şimdi çok dağınık çıktı. Eşim de inceltmeden sadece toparla diyor. Ben de bir yerde okumuştum. Sadece eşin görecekse toparlayabilirsin diye. İnceltmeden kaşlarımı toparlayabilir miyim diye bir soru var. Aslında bir evvelki sorunun cevabını buna da cevap vermiş oluyoruz. Yani aynı cevabı evet. burada da tekrar etmemiz yerinde olacaktır. Normalde keyfi olarak yapılacak olan bu gibi müdahaleler fıtrat-ı tahir olacağından dolayı caiz değil. Ama bu kardeşimiz bir şekilde zamanda yapmış. Bundan dolayı pişman ve bu yaptığından dolayı da e, kaşlarında e, olmaması gereken bir durum oluşmuş. Evet. E, ve bunu durumda yani harici yani normalde olması gerekenden farklı. Bunu olması gerekene çevirebilir miyim? Şeklinde biz bu, bu soruyu bu. algılarsak, evet. anlarsak bunun caiz olduğunu söyledik ve aynı şeyi burada da söyleriz. Ama olması gerekenden daha güzel bir şekilde getirebilir miyiz şeklinde algılayacak olursak, işte eşin beğenmiyor, onun beğeneceği bir durum olsun, bu bir evvelki meselede olduğu üzere caiz olmayacaktır. Evet. Yani tamamıyla mesele şununla uygulanacaktır. Normalde olması gerekenden farklı ise olması gereken hale çevirebilir. Ama onun ötesinde başka bir eyleme girmesi ise caiz olmayacak. Evet. Hocam sorunun devamında şöyle, bir, devamı şöyleydi işte eşimden başkası görmüyor kaşları mı? Yani burada kaş aldırmanın yasaklılığı başkasının görmesi mi yoksa hiç kimse görmese de bunu almak mı yasak? Şimdi iki durum var burada. Bir, e, kadının ziynetlenmesi caizdir, süslenmesi caizdir. Evet. Ancak ziynetini, süsünü tabii meşru çerçevede caizdir. Ancak bu ziynetini, süsünü e, yabancı birinin görmemesi şartıyla. Bir bu, İkinci olarak kadının esnetike dair olan muamelesi caiz değildir. Velevki ki onu yabancı biri görsün veya yani görmesin. görmesin. Bu ayrı meseledir. Bunları evet. birbirine karıştırmamamız gerekecektir. Evet. Şimdi burada kaşlarının alınmasına zaten fetva verilmiyor. Evet. Bunun yabancının görüp görmemesiyle alakalı değil. Doğru. Bunu belki şöyle algılanabilir. İşte kadının makyaj yapması. Evet. Normalde makyaj kocasına karşı meşru ise sürdüğü şeyler, yani içerilik açısından haram necis maddeler yoksa olabilir. Evet. Ama o haliyle dışarı çıkması, o haliyle yabancı erkeklere gözükmesi haramdır. Evet. Burada belki eşi görecek mi görmeyecek mi irdelenecek. Evet. Ama öte yandan yapacağı muamelenin külliyen caiz olmayan bir muamele ise burada eşime yaptım eşimden başkasına yaptım şeklinde farklı düşünmemizi gerektiren hiçbir durum yoktur. Evet. Bu karıştırılmış olsa gerek ki o ifade özellikle evet, vurgulanmıştır özellikle orada. Vurgulanmış. Evet kısa bir aradan sonra inşallah tekrar birlikteyiz. <Gülüyor> Evet tekrar birlikteyiz. İlmalet sormuş olduğunuz soruları Fatih Kalender hocamız cevaplıyor. Ee, hocam yine sorularımızla devam ediyoruz. Kiracı bir kardeşimiz bir soru sormuş. Ben kiracıyım ve durumum iyi elhamdülillah. Ev sahibine oturmadığım dört senenin kirasını verdim. Bunun zekatı var mı diyor. Rabbim herkese böyle kiracılar nasip etsin diye Amin. <gülüyor> Rabbim hayırlısını nasip hayırlısın etsin. Evet. Her şeyin hayırlısı. Evet. Ee, tabii bu bir borç mudur değil midir? Önce bunu tespit etmek gerekir. Normalde Hı. bir kimsenin alacağı olsa bu alacağı e, zekatını vermekle mükelleftir. E, her ne kadar o alacağını tahsil etmemiş olsa bile yeter ki bu alacak ticari bir alacak olsun evet. veya elden verilen bir borç olsun. Şimdi burada e, bahsedilen konuda bir ev sahibi var, bir de kiracı var. Yani bir mal sahibi var, bir kiracı var. Ve aralarında bir akit var, bir anlaşma var. Ne akti? Bu icara Yani kira akti. Kira aktinde mal sahibi menfaati veriyor. Evinin menfaatini karşı tarafa veriyor. Ve karşı tarafta bu mukabilde bedeli ona ödüyor. Bu bedel aylık da olabilir. Günlük de olabilir, yıllık da olabilir, daha uzun yıllık da olabilir. Evet. Bu bedel peşin de olabilir, vadeli de olabilir. Yani tıpkı bir mal satımı gibi ben bu malı sana satarım parasını peşin alırım. Veya ben bu malı sana satarım ama parasını iki ay sonraya sana vade tanıyorum demem gibi. Bu durumda ev sahibi diyor ki ben bu evi sana kiraya veriyorum. İki yıllığına sözleşme yapıyorum, beş yıllığına sözleşme yapıyorum veya bir aylığına sözleşme yapıyorum ve kira bedeli tamamı bu kadar ve bunu da peşini istiyorum. Ve siz de bunu peşin olarak bana vermiş oluyorsunuz. Yani bir mal alma gibi bir menfaati satın almış oluyorsunuz. Dolayısıyla sizin benden şu anda alacaklı olduğunuz o verdiğiniz para değildir örneğimizde. Evet. Peki alacaklı olduğunuz nedir? O evinin menfaatidir. Menfaat. Ki o da zaten zekata tabi olan bir mal Değil. değildir. Yani o kişi açısından baktığımız zaman kiracı kiralayan kişi açısından baktığımız zaman evet ben uzun yıllar orada oturacağım niyetindeyim ve anlaşmamızı buna göre yaptım ve fiyatı da sabitleştirebilmadığına parasını da peşin olarak verdim. Evet. Verdiğim o para benden çıktı. Ben burada menfaatin sahibiyim. Menfaat bana aittir. Menfaat de peyderpey kullandıkça zaten istifade edilen bir şey. Çünkü elle tutulan, gözle gözüken müşahhas bir şey değildir. Evet. E, bu sebeple alacağı menfaat olacağından dolayı bu kimse bu verdiği parayı da ben zekata katayım, onun da zekatını vereyim dememizi gerektiren bir durum yok. Peki bu soruyu e, kiracı için değil de ev sahibi için sorsak ne olur? Yani ev sahibi yüklü bir para aldı. Peşin olarak bir para aldı ve bu adam zekat verirken bu paranın ze zekatını verecek midir? Evet. Aynı şey bu verdi ve vermeye mukabil bir şey aldı. Verdiği şey menfaat, aldığı şey para. Para. Yani bir nevi ticarette olduğu gibi mal satıyor, malı mukamide bir bedel alıyor. Bedel elinde ama borcu var. Borcu da nedir? Evdeki menfaatlenmedir. Onu da zaten aynını size teslim etmişse bu menfaatlenme sizin elindedir. Peki bu paranın mülkiyeti kime aittir? Bu paranın mülkiyeti şüphesiz bu ev sahibine aittir. Peki zekatı nasıl yapacaktır? Zekatı zamanı geldiğinde, hani, e, yılı dolduğunda elinden ne kadar parası varsa alacakları da olmak suretiyle bunları katar zekatını verir. Borçlarını çıkartır ama bunun nakit borcu yok. Yani bu kişi aldığı parayı geri verecek bunu borç olarak almamıştır. Yani. Belki evini kiraya verdiğinden dolayı almıştır. Yani şöyle misallendirebiliriz, ben size ıstısna haklı yapıyoruz, sipariş haklı yapıyoruz. Gerçi orada belki farklı durum olabilir. Yani parasını peşin aldım, para bende ama evi size teslim edeceğim, ev bende olması hasebiyle bir borç olarak belki haneme yazılabilir. Ama burada evin menfaatini size sattı ve evi de size teslim ettim. Evet. Benimle alakalı hiçbir mevzu yoktur tamamıyla zaman ile siz oradan ne yapacaksınız i̇stifade. istifade edeceksiniz. O halde benim size olan borcum bir nakitlilik söz konusu olmadığı için o paranın zekatını ben eğer senem geldiyse ve o para da benim elimde duruyor ise onun zekatını vermekte mükellef olacak ev sahibi. Evet. Kiracı, kiracı ise zaten bir daha onun zekatını vermesine gerek yok zaten vermiştir. Alacak olarak da hesap edilmez. Çünkü alacağı şey menfaattir. menfaattir. Menfaat ise zekata tabi değildir. Değildir hocam. Evet. evet hocam gusül abdesti alırken su dökündükten sonra kovadan tekrar su alırken elimizden ya da yüzümüzden kovaya su damlasa bir mahzuru var mıdır? Şimdi e, gerek abdest alırken gerek husl abdesti boy abdesti alırken e, vücuttan ayrılan su may müsteameldir. Müstahamal olan suyun hükmünde farklı görüşler olmakla beraber bundan kaçınılması şiddette elzemdir. Evet. Ee, ancak bazı noktalarda e, kişinin kaçınması mümkün olmaması söz konusu olabilir. Örneklendirecek olursak abdest alacaksınız ve e, bir su var ama o suyu dökerek abdest alma imkanınız yok. Onun içinden kapıyla alacaksınız ve elinizle alacaksınız. Eski dönemlerde olduğu gibi. Evet. Oysa abdestsizsiniz. Elinizi suya soktuğunuz zaman elinizden hades izale olacak. Yani abdestsizlik elinizden gidecek. gidecek. Bu vesileyle suda may müstamel olması gerekir. Çünkü kural bunu gerektirir. Evet. Kurbet niyeti veya hadesin izalesi söz konusu olursa kullanılan su may Ancak bundan itiraz mümkün de değildir. O su bir şekilde alınmalıdır ve alet edavatta yoktur. Burada müsamalı davranılır. Denir ki orada ihtiyaç miktarınca elini o suya girdirmesiyle ne kadar elinden hades izali olsa da o su müstamel olmaz. Hmm. Ama elini değil de dirseğini sokacak olsa oraya. Evet. Veya başka bir yani ihtiyaç Adam haricinde kova başka. Kova düşüyor içine hocam diye. Yani, yani bir şey yani hmm. harici olarak ihtiyacın dışında bir şeyini sokacak olursa oradan hades izali olursa su da mah müstamel olacaktır. Hmm. Yani burada müsamaha tamamıyla ihtiyaç ile sınırlıdır. Evet. Şimdi ilk, yıkanırken bulunduğu ortamda işte büyük kova var, kazan var, oradan dökünüyor. Ama imkan nispetince yani ne kadar sakınsa da oraya birkaç damla damlayabiliyor. Burada itirazı mümkün olmayan, kaçılması mümkün olmayan konu olmasa bile bu af kapsamına girecektir. Ama Kaçınmak gayreti içinde olmak kaydıyla. Evet. Nasılsa bir şey olmayıp deyip de onun üzerinde yıkanması veya bütün suyu oraya akıtması bu caiz olmaz. Evet. O yüzden bu gibi kardeşlerimize tavsiyemiz kendilerini zorlasınlar. imkan ispetince oraya su akıtmamaya, oraya sıçramamaya gayret etsinler. Ama böyle olduğu halde yine de ihtiyaç dışı yani ne diyelim kişinin onun dışında böyle bir şey söz konusu olursa damlama olursa da o da suya zarar vermeyeceği yine kadim kitaplarımıza yer verilmiştir. Evet hocam. Evet Eşim bir kaza sonucu dizlerinden aşağısını hissetmiyor. Buradan geçmiş olsun diyoruz. Rabbim şifalar tamam. versin. Abdest alırken ayaklarını yıkaması gerekir mi? Diğer sorum diyor hocam. Eşim namazlarını her vakit yeniden abdest alarak kılıyor. Ayaklarını hissetmediği için abdest alırken ayakta durmakta zorlanıyor. Oturarak alınca da oturup kalkmakta zorlanıyor. Teyemmümle namazlarını kılabilir mi diyoruz. Şimdi birinci sualde e, abdest uzuvlarında hissetmemesi abdest uzuvunu abdest uzuvluğundan çıkartırma Aslında evet, soru, soru bu, bu şekildedir. Evet. Ki e, bizim biliyorsunuz ilmihal programının haricinde bir de fıkıh dersleri diye bir derse başladık. Evet. İmam-ı Kuduri'nin kitabını orada okuyoruz ki orada da konumuz taharetti. Orada bu meseleyi aslında özellikle temas ettik. Yani fazladan uzvu olan kimsenin o uzvu yıkaması gerekir mi? Veyahut da e, işte felçli olan bir kimsenin e, felçli olan uzvunu yıkaması gerekir mi? Usulde de gerekeceği aşikardır zaten çünkü bütün vücut yıkanıyor. Abdestte ise abdestin şartlarında hissederlilik olma diye bir şart yoktur. Yok. Uzuv varsa O yıkanacak. uzvun bizatihi kendisi mevcutsa Hı. ve o da abdest uzvuysa onun yıkaması illaki gerekecektir. Aksi takdirde abdest yerine gelmeyecek. Eğer yıkamakta bir mazeret söz konusu değilse. Yani fersli olması, hissetmemesi veya o uzvun işlevini yerine getirememesi abdest babında o uzvu abdest uzvu olmaktan çıkarmaz. Bunu bir kere vurgulayalım. Evet. İkinci sualde ise işte rahatsızlığından dolayı ayaklarını yıkayamıyor. E, yıkaması mazereti var. Bu durumda bu kişi teğmüm alsın yoksa abdest alıp da ayakları yıkamayı tehir meylesin. Burada da şöyle bir kuraldan bahsedilir. Eğer e, suyun ulaştırılması yani yıkanması bir şekilde özürlenen bir kimse e, abdest uzuvlarının ekseresini yıkayamıyor ise bu takdirde bu kişinin hali teğmüme döner. Ama abdest uzuvlarının ekseresini yıkayabiliyor da bazısını yıkayamayacak bir durumdaysa ki bütün şartları zorladığı halde bu durumda yıkayabildiğini yıkar, yıkayamadıklarına mesverme imkanı varsa mesverir, mesverme imkanı da yoksa hiçbir şey yapmaz. O şekilde namazını kılacaktır. Hmm. Yani teğmüme intikal ekseriyetle irtibatlıdır. Yoksa bir uzun yıkanmaması ile alakalı değildir. Ama tabi e, bu genel hüküm böyle olmakla beraber ya ben zorlanıyorum ayağımı yıkamaya, ben işte ayağımı yıkamayayım değil. Bütün şartları zorlamakla beraber yıkama imkanı varsa bunu yapacaktır. Evet. Burada genelleme yapmak doğru değil. Yani kişinin biraz da inisiyatifine bırakacaksın. Vebali o kişiye kalacaktır. Yani sen ayağını yıkayabiliyor musun, yıkayamıyor musun? Yani çok zorlanıyorum. Ama zorlanmanla beraber yıkayabiliyorsan yıkayacaksın. Yani bunun... Ee, o sorumluluğu bir hoca efendinin üstlenmesi anlamında değildir. Kişinin Tamamıyla kişinin kendisindedir. Evet ben burada ciddi bir meşakkat var. Bunu yapamıyorum ve kimseden de yardım talep edemiyorum. Böyle bir durumsan o zaman o mazeret senin için gerçekleşmiş olabilir. Ama yok ya zorlasam yaparım ama işte ayakkabıları sökme, bağlama, zamanımı alıyor gibi bir takım etkenlerle bunu yapıyorum dersen bu mazeret kabul edilen bir mazeret olmayacaktır. Evet Hocam ortaklıkla alakalı bir sorumuz var. İki kişinin ortaklaşa kurdukları otomobil üzerine ustalık gerektiren bir iş yeri var. Ortaklardan biri bu iş yerinde kaporta ustası olarak, diğeri de motor ustası olarak çalışıp bu şirketi birlikte işletiyorlardı. Ortaklardan biri vefat etti. Vefat neticesinde ortaklığın akıbeti ne olur? Her iki tarafta hakları nelerdir? İki tarafın da yakınları dükkanı işletmek istemekte uzlaşma olmayıp ayrılma durumunda nasıl bir yol izlenmelidir diyor. Yani bir önceki sorumuzda hocam, e, sermaye ve emek varken burada ikisi de emek, emek. Koymuş, evet. koymamış. Şimdi İslam fıkında ortaklılığı başlangıçta iki kısımda inceleniyor. Mülk şirketi, akit şirketi. Mülk şirketi bir nesne üzerinde ticari bir gaye olmaksızın ortaklılıktır. Örneklendirecek olursak ortaklaşa bir araba aldık. Kullanacağız. Bir gün sen kullanacaksın, bir gün ben kullanacağım. Veya ortaklaşa bir daire aldık, beraber orada kalacağız. Bu mülk şirketidir. Bunun hukuku işte kişilerin kendi hissesinde tasarrufa yetkisi var ama ortağın hissesinde tasarrufa yetkisi yok. Yabancı kişinin durumu neyse ortakların da birbirlerinin hissesinde aynı konumdadır. Bunu bir kenara koyalım. Bir evet. de akit şirketi vardır. E, ticari bir gaye ile ortaklık yapıyoruz. Bu da temelde üç kısma ayrılır. Akit şirketi. Birincisi ortaya bir sermaye koyarak, mal koyarak yapılan akit şirketi. İkincisi ortaya emek koyarak yapılan akit şirketi. Üçüncüsü ise ortaya itibar koyarak, Türkçe tabirle kredi koyarak diyelim güncel ifadeyle akit şirketi. Kredi derken bankadan çekilen krediyi kastetmiyorum. İtibar. Mal koyuyoruz. Veya da itibarımızı koyuyoruz veya da amelimizi koyuyoruz. Evet. Mal olarak koyulan şirket nasıl olabilir? İşte 100 liralık bir sermayeli bir ticaret yapacağız. 50 lira sen koyuyorsun, 50 lira ben koyuyorum, 100 lira sermayemiz var. Bununla al sat yapacağız, ticaret yapacağız, karı bölüşeceğiz. Zarar olursa da zarar sermaye nispetince sinemize çekeceğiz. Bildiğimiz klasik anlamda bir şirket. E, emek şirketi nasıl olabilir? E, önce emeği soruya bırakalım. Çünkü soru evet. emeğe dairdir. O zaman e, üçüncüsüne geçelim. E, it, i̇tibar şirketi nasıl olabilir? E, diyelim ki sizin kitapçılar piyasasında itibarınız var. Paranız yok ama oradan 100 liralık mal kitap alabilirsiniz. Evet. İşte benim de kırtasiyeciler piyasasında e, bir itibarım var. Oradan ben de veresiye, kırtasiye malzemeleri alabiliyorum. Ama benim de param yok. Diyorum ki gel senle bir ortaklık yapalım. Nasıl yapalım? Ee, sen git piyasadan 100 liralık kitap al. İtibarın var alabilirsin veresiye. Ben de 100 liralık işte kalemdi, silgidi vs. bir takım kırtasiye malzemeleri alalım. Bu dükkana koyalım bunları satalım. Evet. Elde ettiğimiz bedelle ilk önce borçlarımızı kapatalım. Kalanı da aramızda taksim edelim. Evet. Bu şekilde bir şirket, itibar üzere kurulan bir şirket ki bu da şartları doğrultusunda caizdir. Evet. Sizin borç olarak aldığınız mal aslında ikimizin borcu. Benim borç olarak aldığım da aslında yine ikimizin borcu. Bir de emek olarak yapılan bir şirket vardır. Nedir o? Hattı zatında bu emeklerin aynı olması da gerekmez. Yine misallendirelim. Diyelim ki siz boyacısınız, ben de boyacıyım. Ee, gel de şöyle bir e, şirket kuralım, bir iş yapalım. Nasıl? Ee, sen de dükkanın ayrı, benim de dükkanım ayrı olabilir veya ayrı mekanda da olabiliriz. İş aldığımız zaman bu işi beraber yapalım. Veya senin müsaitsen sen yap, ben müsaitsem ben yapayım. Ortak. Sen de iş aldığınız zaman aynı durum senin için de geçerli ama senin aldığın bedelde de ortağız, benim aldığım bedelde de ortağız. Evet. Bu emekler üzerine yapılan bir şirket. Caiz midir? Caizdir. Hattı zatında emeklerimiz farklı olsa bile caizdir. Hmm. Nasıl? Örnekte olduğu gibi sen motor ustasısın, ben de kaporta ustasıyım. Bir dükkan kurduk, belki dükkanın kurumunda sermaye olarak para da koymuş olabiliriz. Ama neticede bizim bir bedensel çalışacağımız bir sanatımız var. Dükkana, motora dair bir iş geldiği zaman sen yapacaksın ama aldığın para ortak. Kaportaya dair bir iş geldiği zaman ben yapacağım ama aldığımız para yine ortak. Yine ortak evet. Tabii denecek ki yani benim yaptığım işten sen neye mukabil bedel alıyorsun? Senin yaptığından ben neye mukabil bedel alıyorum? İslam fıkhına göre bir kimsenin bir kâra müstahak olması üç şeyden illaki biriyle olmalıdır. Nedir bunlar? Ya malik olacak yani mal sahibi olacak para vermiş olacak ki bu emek sermaye ortaklığında buna örnek verebiliriz. Biraz önceki örneğimizde ben para vermiştim. O parayla siz ticaret yapıyordunuz. Ticaretten kardan ben pay alıyordum. Çünkü evet. o yapılan ticaret benim paramdadır. Veya amil olacak. Yani bedensel olarak çalışacak. Ki sizin oradan kar almanız amelinize mukabildir. Evet. Veya o da daman olacak. Nedir daman? Ödeme sorumlu olacak. Evet. Bizim bahsettiğimiz bu son şıktaki şirkette ise hani sizin örneğimizde motor ustasıydınız. Ben kaportacıydım. Evet. E, motora dair bir iş geldiği zaman onu ben alıyorum. Siz yapıyorsunuz. Ama burada sorumluluk altına ben de giriyorum. Yani sizin yapmış olduğunuz bu işte bir sıkıntı olsa o işi veren kimse sizi mesul tutabildiği gibi beni de mesul tutabilmeli. Evet. Kaportaya dair olan bir iş olduğunda ben yaptığımda o e, bir problem söz konusu olduğunda beni mesul tutabildiği gibi sizi de mesul tutabilmeli. İşte sizin bu mesuliyetinizden dolayı benim yaptığım işten siz prim alıyorsunuz. Evet. Sizin yaptığınız işten ben pay alıyorum. Sorumluluktan, Sorumluluktan dolayı. dolayı. Evet. Ki dediğimiz gibi üç şey ya amil ya malik veyahut da daman yani sorumluluk. Evet. Bu üç taneden bir tanesinin bulunması şirkete akt etmemiz ve yapılan ticari faaliyetten veya yapılan işten dolayı ücret almamızda e, bize helal kılabilir. Şimdi bahsedilen meselede de soruda da kurulan şirket şirkete akittir ama şirkete akit bir amaldir. Yani amellerle yapılan bir şirket akittir. Ve taraflardan biri vefat etti diyor. Şirket lazimi olan bir akit değildir, gayri lazimidir. Yani bağlayıcı olan bir akit değildir. Örneklendirelim ben bu bardağı size sattım 10 liraya siz aldıysanız bu alışverişin ilk oluşumunda ikimizin iradesi şarttır. Tek benim irademle ben bu bardağı size satamam. Tek sizin iradenizle de siz bunu alamazsınız. Evet ki o iradelerimizi ifadeye dökmemiz gerekir. Eyleme çevirmemiz gerekir. Ve burada mütabakat söz konusudur. Ve bu mütabakatla bu malın mülkiyeti size intikal eder ve bedelinde ben almaya hak kazanırım. Ve bu aktin bozulması artık ne tek taraflı sizin elinizdedir ne tek taraflı benim elimdedir. Buna lazimi akit derler. Hmm. Bağlayıcıdır. Eğer bir muhayyelilik şartı koşmamışsak. Yani bir opsiyon söz konusu değilse. Yine örneklendirelim. Ben bu bardağı son liraya satıyorum ama Sinan Hoca bana 3 gün mühlet ver. 3 gün içinde ben cayabilirim. Siz hmm. de kabulleniyorsunuz. Veya aynı şartı siz koşuyorsunuz. Ben de kabulleniyorum. Bu durumda sizin açınızdan bu lazimi değil bozabilirsiniz. Ama böyle bir durum söz konusu değilse, mutlak halde bir alışveriş yaptıysak, gereksiz, gerek ben tek taraflı bunu bozamam. Nasıl ki bu akdi evvel emirde yaparken iki irade şart ise, bu akdi bozarken de iki irade şarttır. Hmm. Ama şirket akdi ise böyle değildir. Şirket akdi gayri lazimidir. Yani bağlayıcı değil. Siz ve ben oluşumunda her ne kadar iki irade gerekse de bozumunda iki iradeye gerek yoktur. Şartı Tek yok. bir kimse ben bozuyorum, istemiyorum dediği zaman şartları doğrusunu akli bozabilir Hı. ve herkes kendi yoluna devam eder. Çünkü şirkette an ve an her daim o iradenin devamı şartı vardır. Oysa satışta ben bunu sattım bitti, mülkiyet benden çıktı. Evet. Ölsem de zaten o mal senindi. Aldığım para da zaten benimdi. Ama şirkette o iradenin bir nevi devamlılığı söz konusu olduğu için arkasında o irade sahibinin durması gerekiyor. Ve durmayıp da ben vazgeçtim dese veya vazgeçtim demiyor ama ölse ki iradesini devam ettiremiyor anlamındadır. Şirket zaten otomatikmen nihayete erer. E ne olacaktır? Geriye kalan mal ki dükkanda bir takım alet edavatlar vardır. Bu alet edavatı nasıl elde etmişlerse yani herkes kendi aletini getirmişse herkes kendi aletinin sahibidir. Ama yok ortaya bir para koyarak alet edevatı beraber almışlarsa mülk şirketidir o alet edevatta. Hisse ne kadarsa kardan hisse değil ama e, oraya satın alırken kaçar lira ortaya koymuşlarsa... Ona göre o kalan malda benim varisime veya siz öldüyseniz sizin varisiniz intikal edecektir. Efendim ben şirketi devam ettirmek istiyorum benim varisim. Siz buna icbar yani mecbur değilsiniz. Yok babanız öldü ben siz de bunu devam ettirmek zorunda değilim deme hakkına sahipsiniz. Veya siz devam ettirmek istiyorsunuz ama ötekiler babamız vefat etti. Biz seninle beraber bu ortaklığı devam ettirmek zorunda değiliz diyebilme hakkına sahiptir. Çünkü dediğimiz gibi şirket akdi lazimi bir akit değildir. Yine vurgulayalım, özellikle vurgulayalım. E, sermayeleri bunlarda hiçbir şey olmayabilir. Evet. Ama bir takım alet ve edavat koymak suretiyle bir sermayeleri olabilir. Ama bu evet. sermaye sata dair olan bir sermaye değil. E, belki temel ihtiyaç veya ne diyelim ona, e, yani fabrikanın e, aletleri gibi veyahut da işte demirbaş. tamire dair, demirbaş eşya. Bunlardaki ortaklık mülktür. Mülk şirketidir. Mülk şirketinde ne kadar pay koymuşsak o kadar benim hissem vardır. %50 ise %50. Evet. Ama bundan yapacağımız işten işte ben %60 alıyorum, sen %40 alıyorsun. Bu arz ve taleptir. Yani anlaşmadır ki bu olabilir. Peki bu %60 %40 elde ettiğimiz kardaki oranı Demirbaş'a tayin ettirdiğimiz zaman onu satıp bölüştürmemizde de, de %60-%40 mi olacak? Hayır. Hayır. Orada mülk şirketi olduğu için ne kadar islam varsa evet. ne koyduysam o kadarını alacak. Anladım. Bu şekilde varisleri babalarının payına düşeni alırlar. ister satarlar ister onunla yeniden bir ortaklık aktederek gel yeni bir şirket kuralım deme haklarına da sahiptir. Evet hocam. Hocam son sorumuz ben amatör olarak keman çalıyorum. Bir müzik aleti çalmanın veya müzik ile ilgili dinimizin hükmü nedir diye bir kardeşimiz sormuş hocam. Aslında bu soruya dair çok uzunca cevaplarımız vardı. Yani, yani burada hocam amatör veya profesyonel çalması... Sonucu değiştirmeyecektir. Değiştirmeyecek, yani. yani netice itibariyle bu caiz olmayan bir sistemse ki alimlerin genelinin caiz olmadığını dillendirmiştik delilleriyle beraber. Evet. Fetva verilenin sadece TEF olduğu... O teftede zil olmamak kaydıyla bazı şafi fukasından bunu biraz daha genelleştirenler olsa da bunlar azınlıkta olduğu evet. genel olarak hakim olan görüşün müzik aletlerinin tamamının caiz olmayacağı. Hatta el Enhur'da var kişi bir tempo tutturarak işte bir duvara vursa veya tabi bir masaya vursa bile caiz değildir diyor. Hmm. Hakkı zatında o, kadar Zaten da o müzik aleti de değil. Evet. E, ki şerhidir. orada bu ibareyi görebilirsiniz. Yani Hanefi mezhebi özellikle bu konuda ciddi anlamda bir çerçevesi dardır. O evet. yüzden bunu ben işte meslek olarak yapıyorum veyahut da işte hobi olarak, olarak yapıyorum. Evet. Sonucu değiştirmez. Mutlak anlamda bunu da söyleyeceğimiz bunu yapmasın, bundan evet. vazgeçsin diyelim. Ama daha detaylı bir bilgi istiyorsa vakti uzatmama adına diğer yani buna dair konuştuklarımızdan dinleyebilir, öyle öğrenebilir Veyahut da fetva hattını arayarak oradaki arkadaşlarımızdan buna dair işte bu nedir tam hükmü nedir deliller nedir şeklinde onlarla da bu meseleyi paylaşabilirler. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımızın sonuna geldik ağzınıza sağlık. Rabbim Allah hizmetlerinizi daim daim eylesin. Cümlemizi Rabbim iklas versin inşallah. Allah razı olsun. Değerli izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. İsmail Derneği'nin sunmuş olduğu İlmal programından hepinize saygılar, selamlar sunuyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.